O gün mahşer günü herkes gelir, kendi nefsini kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilip onlara haksızlık edinmez. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة نطمئنت أن يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا قل مكان فكفرت فكفرت بانعمن الله فأذقها الله لباس الجح Allah bir şehri Mekke'yi size misal getirdi. Bu şehir emniyet ve huzur içindeydi. Ona rızkı her tarafından bol bol geliyordu. Fakat halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Allah da onlara özene bezene yapmakta oldukları şeyler sebebiyle açlık ve korku elimsesini tattırdı. Şanım hakkı için onlara kendilerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Bunun üzerine onlar zulmedici kimseler oldukları bir halde açap onları yakalayıverdi. Ekunu minna razakakumullah Öyle ise Allah'ın sizi rızıklandırdığı helal ve temiz şeylerden yiyin. Eğer yalnız ona kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetlerine şükredin. İnna ma harma alaykum nimet tevdem ve ve Allah fainna Allah rahim. O size ancak ölüyü usulünce kesilmeden veya avlanmadan ölen hayvanı, akan kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvan etini haram kılmıştır. Fakat mecbur kalan bir kimse başkasının hakkına saldırmamak ve haddi zaruret miktarını aşmamak üzere ölmeyecek kadar bunlardan yemek şartıyla artık şüphesiz Allah, onlar için gafur, çok bağışlayandır, rahim, çok merhamet edendir. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَنْسِنَتُكُمُ لِكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ Hem Dillerinizin yalanı vasf ediyor olması sebebiyle bu helaldir, şu da haramdır demeyin. Çünkü Allah'a yalan iftira ediyor olursunuz. Şüphesiz ki Allah'a yalan iftira edenler kurtuluşa eremezler. Dünyada az bir faydalanma ve buna mukabil ahirette onlar için pek elenli bir azap vardır. <gülüyor> Yahudi olanlara ise daha önce sana anlattıklarımızı haram kılmıştık. Halbuki biz onlara zulmetmedik fakat onlar kötü amelleriyle kendilerine zulmediyorlardı. Dün Sonra şüphesiz Rabbil Cehaletle kötülük yapan sonra bunun ardından tevbe edip hallerini ıslah edenler hakkında affedicidir. Doğrusu Rabbim bu samimi hallerinden sonra onlar için elbette gafur, çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. İnne İbrahim kâne ummeten mıkanitellîmâhi hânifâ hânifem Şüphe yok ki İbrahim Allah'a itaat eden Hanif Hakka yönelmiş olan Başlıca bir ümmet Her hususta kendisine tabi olunan Bir rehber idi Ve o kafirler gibi Müşriklerden olmadı Allah'ın nimetlerine Şükrediciydi Allah da onu peygamberliğe seçmiş ve onu dosdoğru bir yola hidayet etmişti. Ona dünyada da iyilik verdik. Şüphesiz ki o, ahirette de elbette salih kimselerdendir. Sonra sana, Hanif, Hakk'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine tabi ol. Çünkü o, etrafındaki kafirler gibi müşriklerden değildi diye vahy Cumartesi ibadeti ancak onda ihtilafa düşen Yahudilere farz kılınmıştı muhakkak ki rabbin üzerinde ihtilafa düşmekte oldukları şeyler hakkında kıyamet günü aralarında elbette hüküm verecektir. Ud ila sabili rabbika bil hikmeti vel mevazatil hasra ve cadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huve a'lemu biman dalla an sabilihi ve huve a'lemu bimen teyidin Muhammed, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel nasihatle davet et. Ve onlarla en güzel bir şekilde mücadele et. Şüphe yok ki yolundan sapanları en iyi bilen ancak Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. <gülüyor> eğer bir ceza verirseniz o halde size yapılan eziyetin misliyle ceza verin fakat sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır wasbir ve ma sabruk illa billah ve la tahzan alayhim ve la tek fi dayqin Muhammed sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Hem iman etmiyorlar diye onlara üzülme. Tuzak kurmakta olmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. İnna <gülüyor> Allaha Muhakkak ki Allah günahlardan sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir.